Teheccüd namazını saat kaça kadar kılalım? Teheccüd namazını? Evet, gece tamam. teheccüd namazını saat kaça kadar kılalım. Hayırlıyanlar, Allah razı olsun böyle bir program yaptığımız için. Teşekkür ederiz Şükran Hanım, Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz bizlerde. Buyurun hocam. Teheccüd namazı genel olarak gece uyuduktan sonra kalkarak kılınan namazın adıdır teheccüd namazı. İmsak vaktine kadar takvimlerde imsak denilen bizim oruca başladığımız ve sabah namazında vaktinin girdiğini belirleyen hı hı. imsak vaktine kadar kılınacak namaz teheccüd namazıdır. Dolayısıyla insan uyuduktan sonra efendim sabah namazına mesela imsak vaktine yarım saat kala, 40 dakika kala neyse gündüz imkanlarına göre, çalışma durumuna göre, emekli ise ev hanımı ise biraz daha erken kalkabilir. Kılacağı namazın tamamı, Teheccüd namazı olarak değerlendirilir. 2 rekat en azı kılınabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 8 rekat kılardı. 2-2 Salatü'l-leyli methne ve methne 2 rekat, rekat olarak 8 rekat kılardı. Ve bir de arkasından vitir namazını kılardı. Yani Hz. Peygamber vitir namazını bizim yaptığımız gibi yatsı namazından sonra kılmazdı. Teheccüdünü kılardı gece. Yatsı namazından, teheccüdden sonra da vitir namazını kılardı. Nitekim Hz. Tevbekir Efendimiz'e bir gün sordu. Ne zaman vitir kılıyorsun? Ya Resulallah yatsı namazını kılıyorum. Yatsı namazından hemen sonra vitirimi kılmıyorum. Gece kalktıktan sonra teheccüd namazını kılıyorum ve ardından vitir namazımı kılıyorum dedi. Efendimiz onu tebrik etti ve azimetle amel ettiğini ifade etti. Hazreti Ömer'e sordu. Sen ne zaman vitir namazı kılıyorsun? Ya Resulallah ben işimi garanti ediyorum. Yatsı namazından sonra vitirimi kılıyorum. Gece teheccüde kalktım, kalktım. Kalkmadıysam hiç olmazsa vitir namazını kılmış bulunuyorum. Sen de ruhsatla amel ettin buyurdu. Dolayısıyla imsak vaktinden önce kılınacak namazlar teheccüd namazı olarak değerlendirilir.